Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Evet Sevgili arkadaşlar Aslında Akait dersi demeyi pek sevmiyorum İslam inanç Esasları dersinin Bugünkü Bölümünde inşallah iki ayrı konuyu işlemeye çalışacağım Birisini biraz kısa tutacağım Diğerini biraz Gücümün yettiği kadar biraz daha genişçe Ele alacağım Tabii sağlığım el verirse, ne kadar el verirse. Evet. Ee, daha önceki akait daha doğrusu İslam inanç esasları e, e, kitabındaki konuları e, çoğunuz o kitapları okuduğunuzu varsayarak veya o, o tasnifle bir akait dersine girdiğinizi değerlendirerek e, e, o kitaplarda olmayan konuları öne çıkartmış oluyoruz. İnşallah o, o konuları da inşallah, e, bu mevzuları ele aldıktan sonra gündem'e e, getireceğiz inşallah. Evet. E, Akaid e, iman esaslarının biraz tahrife uğramasından kelamlaşmasından sonra ee, oluşmuş bir ilim dala. Kur'an-ı Kerim'de akaid kelimesi geçmez. Ee, i̇man esasları vurgulanır. Ee, yani biraz tarihsel süreç içinde e, fukul ekber diye başlayan iman esasları sonra akideleşmiş. Ve bu akideleşme süreci e, bir sürü Kur'an dışı e, kabulleri de beraberinde getirmiş. E, aklı naklin önüne geçiren yaklaşımlar veya nakil konusunda rivayetleri e, hadis olma ihtimali olan veya olmayan sözleri Kur'an'ın önüne geçirmek, Kur'an'daki ifadeleri tevil etmek, veya Kuran'ın o konudaki değerlendirmelerini yok saymak gibi ciddi problemler maalesef iman esasları, inanç esasları konusunda da söz konusu olmuş. Evet. Eğer kavram Kuran kavramı olsaydı biz bunun ismini değiştirmeyi, yozlaşmaya rağmen uygun görmezdik. Ama Kur'an kavramı olmayınca ve tarihsel süreç içinde de e, bir sürü olumsuzluklar yüklenince e, onun ismini e, açıkçası ben e, dersin adı olarak gündeme getirmeyi doğru görmüyorum. Evet. Bu girişten sonra bugünkü işleyeceğimiz konulardan birincisi eee mahkemelere değişik bir ifadeyle tağutun hüküm tağutun hükmüyle hükmedilen yerlere e, e, müracaat etmenin veya oralara katılmanın akidevi açıdan durumu. E, i̇kincisi e, okullarla alakalı çocukların okula gönderilmesinin akide ile bağlantısı. Kur'an-ı Kerim'de mahkeme ile alakalı değerlendirebileceğimiz tek ayet vardır veya e, tek ayetin devamı mahiyetinde peş peşe iki ayet vardır. Nisa suresi 60. ayet ve eğer ilave edilirse 61. ayet. Onu inşallah önce metin ve maal olarak okumaya çalışayım. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Elam tara ilal lazina yaz umunu amanu. Anhum amanu bima ünzile ve ma ünzile min kablik. Yüredüne en yete hakem o ile ta'wud ve kat en yekfuru bi. Beyüredu şeytanu en yudilhun dalalın bayida bu 60. ayet 61. ayet Estağhizullâh Ve evet. izâ kîle lehum teâlâ ilâ mâ enzelallâh ve ilar rasûl ra'eytel münafıkîne yasuddûne 'anka sudûde Sadakallâhu'n Evet bu ayetlerde e, peygambere hitapla sana indirilene yani Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmekle emrolundukları, daha doğrusu küfretmekle, ayette geçtiği şekliyle, küfretmekle, parantez açalım, inkar etmekle emrolundukları tavuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak istiyor. 61. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Rasûle, onun sünnetine başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Buyuruluyor. Burada iman iddiaları dolunan kimselerin bir özelliğinden bahsediliyor. İnkar etmekle, küfretmekle emrolundukları tauta muhakeme olmak istiyorlar. Buradaki muhakeme olmak isteme en yete o ifadesi e, aynı zamanda onun hükmüyle hükm olunma e, demek. Onun hükmüyle hükmü olunmak e, istemek demek. İki anlamada gelir. Yani eee hükmüne tabi olmak istemek veya mahkemelerinde mahkeme olmak istemek. Her ikisi de hükmün tatbiki anlamındadır. Yani sadece mahkemeyle alakalı anlaşılmaz bu ifade. Ee, onun hükümleriyle hükmedilmek isteniyor, istiyorlar. Yani bu ayeti aynı zamanda e, demokratik bir idarenin e, yönetiminin devamı e, mahiyetinde düzeni istemek veya o düzenden yana oy vermek veya o düzenin o şekilde devam edeceğini bile bile o düzeni devam ettireceklere destek olmak anlamında da ele alabiliriz. Evet. Ama biz ikinci anlamda daha meşhur olan anlamında ele alalım. Onlar tağutun mahkemelerinde mahkeme olmak istiyorlar. Hükümleriyle orada olunmak istiyorlar. Bunlar iman ettiğini iddia eden kimselerdir. Şeytan onları derin bir sapıklığa götürüyor deniyor. Tabi ayetin nüzül sebebi bilirsiniz. Allah'ın Resulüne bir konuda müracaat eden bir Yahudi ile bir münafığın Müslüman geçinen bir insanın Peygamber'in e, Yahudi'nin lehine hüküm verdiğinde e, o Müslüman geçinen münafığın Resul'ün hükmünü beğenmediği ve bir de Ömer'e gidelim bakalım o nasıl hüküm verecek dediği Hz. Ömer'e de durumu aktardıklarında Durun, az bir bekleyin, ben sizin hükmünüzü az sonra vereyim. Diyerek, Ömervari bir tavırla Müslümanım dediği halde, peygamberin hükmünü kabul etmeyenin hükmü kılıçtır deyip, e, ona kılıçla hüküm verdiği, e, nüzul sebebi olarak ifade edilir. Evet. Yani, burada peygamberin hükmü varken, Başka bir hüküm kaynağı aramak, Peygamberi hükmetme konusunda hakem olarak hakim olarak kabul etmemek, onun verdiği hükmü beğenmemek, başka bir alternatif aramak konusu söz konusu. Dolayısıyla bu ayetteki kıyas yapabileceğimiz bir durum varsa, bir yerde Allah'ın ve Rasulü'nün hükmü, İslami bir hüküm verilebiliyor ve uygulanabiliyorsa bir Müslüman da o hükmü kabul etmiyor, istemiyor, beğenmiyor tağutun hükmünü, mahkemesini kabul ediyorsa e, o kimsenin mümin olma ihtimali yoktur. Evet, böyle alternatif varsa bir. İkincisi e, yine bu ayetten rahatlıkla anlaşılır ki bir kimse İslam devletinde yaşıyor olsa ve normal İslami hükümlerle hükmedilen bir İslam mahkemesi olsa ama adam dese ki ya ne biçim mahkemeler ne biçim hükümler bunlar tağutun hükümleri olsa onun mahkemeleri olsa da orada layık kanunlarla Allah'ın hükmünün dışında başka kanunlarla hükmedilsek söz gelimi batının kanunları Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları uygulansa dese ve bunu arzu etse irade etse bu kimse ayetin hükmüne girer kılıcı, kılıcı Ömer çeker <gülüyor> efendim şimdi de işit çeker kılıcı ee, Buna mü'min demeyiz. Yani dil kılıcımızı çekeriz. Evet. Dolayısıyla bu kimsenin imanı sözden ibarettir. Ee, tercih olarak e, Allah'ın Rasulü'nü hüküm kaynağı olarak kabul etmiyordur. Ve mü'min olma vasfını kaybeder. Tekrar edeyim herhangi bir şey yapmadı. Sadece istedi. Nerede o tecanın kanunları filan dedi. Nerede o batı tarzı mahkemeler. Keşke böyle bir mahkememiz olsa diye bu talepte bulunan bir kimse, herhangi bir müracaat filan yok, bu buradan bu kimsenin imanın dışına çıktığına karar veririz. Niye? Ayette yürüdün en yetehakemu ile tavut onlar tağutun mahkemelerini, hükümlerini isterler diyor. İrade ederler, dilerler. İşte bu irade etmek, istemek, dilemek isterse o mahkemeye gitmesin. Ayetin kapsamına giriyor. Ayet mahkemeye gidenler demiyor. Tağutun mahkemesini isteyenler diyor bu istek kişiyi tekrar edeyim küfre götürür. İki, esas bizim günümüzde tartışılan konu istemiyor ama istemeye istemeye tağutun mahkemelerine gitmek zorunda kalıyor. Bu kimsenin durumu ne olacak? Evet. İşte tekfircilerle bizim aramızdaki fark, onlar tağutun mahkemelerine kim, hangi şartlarla olursa olsun, giden kimse bu ayete göre kafirdir demeleri ve hiçbir Müslümanın hiçbir şartla mahkemeye gitmesinin e, caiz olmadığı, e, küfür olduğu kanaati taşımalarıdır. bir alternatif olmadan bu hükme varmak e, birkaç yönüyle sakıncalıdır bir İslam sadece tağutun hükmüne karşı çıkmaz ona karşı çıktığı gibi zalimin zulmüne de karşı çıkar zulme rızayı da İslam yasaklar İki Allah Rasulünün e, Peygamberlikten nübüvvetten önce e, Hilful Fudula katıldığı ve Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra da bu konu gündeme geldiğinde bugün olsa yine seve seve Hilful Fudula katılırdım demesi. Dolayısıyla. Kılful Fudul benzeri bir uygulamanın e, Peygamber'in onayından geçmesi e, ile alakalı hususlar. Kılful Fudul uzunca anlatmaya gerek görmüyorum. Çoğunuzda bilirsiniz. E, rahatlıkla ansiklopedilerden de araştırabilirsiniz. Salimlerden e, mazlumların haklarını almak amacıyla oluşturulmuş Mekke'de bir kuruluş idi. Tabi Mekke'deki bu kuruluş henüz vahiy yok ortada. Allah'ın hükmüyle hükmediyor değillerdi. Ve gayeleri zalimlerin zulmünü engellemek mazlumların hakkını zalimlerden almak idi. Yapıları buydu. Dolayısıyla olay zulmün engellenmesi. Bir kimsenin malı çalınıyorsa, mal sattı parası verilmemiş ise buna benzeyen şekilde birisi malını gasp etmişse zalimlikten dolayı güçlü olduğundan dolayı, ötekisi mazlum, gariban, misafir olduğundan dolayı e, hılf fudul bunların haklarını e, zalimlerden alıyordu. Böyle bir konum bugün de olsa ben ona girerim diyen bir peygamberin e, İslam devletinde bile onay verdiği bir e, husus olmuş oluyor. Şimdi bu bir Müslümanın İslami bir hüküm kaynağı varsa, tabii ki küfür hükümlerini hiçbir şekilde benimsemediği gibi uygulanmasını da istemez. İmanı el vermez. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek adalettir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, maide 44, nedirler? Aynı zamanda zalimdirler. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalim. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmeden ancak adil olur. Adaletin uygulanması ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyle alakalıdır. Yoksa laik kafir devletlerin mahkemelerinden adalet beklenmez. Allah'ın hükmü dışında adalet olmaz çünkü. Ama bütün bunlara rağmen şöyle bir senaryo düşünün. Söz gelimi bir Almanya'da 25 sene çalışan Müslüman bir vatandaş olsun. Bütün birikimlerini biriktirmiş. Artık Türkiye'ye dönüyor. Diyelim ki 150 bin euro para biriktirmiş. Şimdilerde o kadar biriktirmek zor da işten çıkarken aldığı tazminat parası, işte emeklilik ikramiyeleri vesairesi biraz da biriktirdiği, böyle bir şey düşünün. 25 sene gurbet hayatı çekmiş. O kadar zor şartlara tahammül etmiş ve Türkiye'ye gelmiş Türkiye'nin şartlarını filan bilmezken kaçılar ya ortaklık teklif etmişler ya cebinden aşırmayı bilmişler değişik yollarla bu adamın parasını çalmışlar adam da muvahhit bir mümin şimdi kimin çaldığını biliyor almaya gücü yetmiyor ötekiler çete Mahkemeye verecek, e, mahkemeye gidersen e, caiz değil, tağutun mahkemesi, İslami mahkeme yok. Müslümanlar da bir güç teşkil eden bilmiş değiller, bir cemaat, bir küçük devlet, devlet içinde bir güç, böyle bir yapıları yok. Şimdi ne yapsın? Yani böyle bir zor durumdan dolayı e, fetvaları e, eğmek, bükmek anlamı değil. hılf fudul olayı gibi e, bir zalimden gayri İslami bir uygulama e, vesilesiyle kurtulmak. Zalimin zulmünü Müslümanların engelleyemediği bir durumda başka bir yolla başkalarının engellemesine kapı açmak. Hülful fudul olayı gibi. Diyelim ki tağuti bir mahkeme böyle bir zulme onay verir mi? Büyük ihtimalle vermeyebilir. Tabi vere debilir. Yani haklı olarak şikayetçi olarak gittiği mahkemelerde suçlu olarak çıkan nice insanlar da var mıdır? Vardır. Ama büyük ihtimalle ne yapar? Alan çalan belliyse veya araştırılabiliyorsa mümkün hakkını alabilir insan. Şimdi gitmesin demek mümkün daha ihtiyatlıdır daha takvaya uygundur peki kaç kişi bu gitmesin sözünü din olarak kabul eder ve uygular kaç Müslüman yani siz diyebilirsiniz ki ben uygularım ben gitmem ama hani derler ya pek karı boşamak kolaydır diye kaç parayla kaç yarayla imtihan olduk ve böyle rahatlıkla konuşabiliyoruz. Evet. Bir bu. iki gerçekten gitmemesi şart mıdır? Evet. O zaman İslam'ın tahrif edilmiş muharref Hristiyanlıktan farkı kalır mı? Hristiyanlığı o hale getirmiş ki emperyalist niyetler sömürücü yaklaşımlar e, mazlumluğu dinleştirmişler. Bir kimse sana bir tokat atıyorsa öteki yüzünü de çevir. Oh ne ala! Dayak atmaktan zevk alan sadistlere ne güzel bir kurban. Bunu din adına yapacaksınız. Senin ceketini alıyorlarsa sen gömleğini de ver. Oh ne güzel. Tam bugünkü zalim düzenlerin istediği gibi. Evet. Veya emperyalistlerin. Yani Müslüman bir kimse mazlum olmayı din olarak mı kabul edecek? Böyle bir din yeryüzünden zulmü gidermek üzere gelen İslam dini olur mu? İslam sadece zalimlere karşı savaş açan onlara en küçük bir meyille meyletmeyen e, zalimlere destek olmayı cehenneme atılmak olarak gören bir din değil mi? Evet. Ee, İslam işte insanları çıkmaza sokup ne yaparsan yap der mi? Alternatif üretmeden bu tür e, problemlere e, kesin bir tavır alır mı? Daha doğrusu şöyle diyeyim. Mescidi takva yokken mescidi dırar olur mu? Bir kötülüğü yasaklamak değil onu iyilikle değiştirmeyi emreden e, bir din değiştireceği alternatif olarak sunacağı bir şey yokken e, başka bir seçeneği olmadığından dolayı e, çıkmaz sokakta kalan e, bir kimseye e, tümüyle e, bir tekme atarak onun e, helak olmasını mı ister? Evet. Alimlerin görevi bilgisayar sayfalarından elbette farklıdır. Kitap sayfalarına, bilgisayar ekranına bakarsınız. Bu konuda hükümleri gündeme getirir. Ama alimin görevi sadece yasakları göstermek, insanları çıkmaz sokağa iletmek değildir. Alim demek insanlara şeriatın sınırlarını zorlamadan çıkış yolları göstermektir. çözüm üretmektir. Malcilerden farkımız o olmalıdır. Malci bir ayeti alır. ayetin kelime tahlillerini, nüzul sebebini, onunla ilgili ahkamı peygamber ve ashabı zamanında ve ondan sonraki uygulamaları filan hiç önemsemez. Kur'an bütünlüğünü de değerlendirmez. Bir ayetin mealinden yola çıkarak basar damgayı. Evet. Bir alimse Kur'an bütünlüğünü ele alır. Ayeti önce içindeki kelime ve kavramı ayet bütünlüğünde Ayeti sure bütünlüğünde, sureyi Kur'an bütünlüğünde e, ele alır ve onun uygulanmasını değerlendirir ve Müslümanca çözüm yolları bulmaya çalışır. Yoksa ne yaparsan yap. E, askere gitme, Efendim, çocuklarını okula gönderme, e, mahkemeye gitme. Nasıl, nasıl yapacak bir vatandaş, onu nasıl yaparsan yap, iyi de nasıl yapacağının yolunu göstermeden kişiyi böyle kaldıramayacağı yükle yüklemek alimlikle ne kadar bağdaşır. O zaman ne olur? İslam bu devirde yaşanmaz anlayışına gidilir. Ya da ya o da küfür, bu da küfürmüş. Mahkemeye de gidiyormuşuz. Gitmek zorundayız. O da küfürmüş. E ne yapalım? Zaten battık bir defa küfrün içine. Deyip insan e, rahatlıkla başka türlü küfürleri de işleyebilecek bir noktaya götürülebilir. Sonra din herkesin kahraman olmasını mecbur tutmaz. Bütün hayat boyunca biriktirdiğiniz paralar çalınsa mahkemeye gitmemek oradan bir istifade etmemek tercihini kaç tane insan yapar dedim demin. Bunu yapabilmek için Dinin böyle hükmettiğine inanmak ve e, ciddi manada fedakarlık göstermekle mümkün. İyi de bakın cihat emrini yerine getirmeyen, infakı yapmayan, e, din açısından zahmet ve fedakarlıklara katlanmayı hiç düşünmeyen bir bedevi bana birkaç dakika içinde cennetin yolunu öğret. Allah Resulü namaz, oruç, had, zekat bir de kelime-i şehadet. Başka başka bir şey yok. Böyle insanların da e, din açısından e, mazur ve makul olduğu yani din bunları da kuşattığı hesaba katılmalı. Herkes on numarayla sınıfı geçmez. Bazıları dört buçuktan beş alarak da sınıf geçer. Herkes kahraman olmaz dediğim gibi. Olamaz zaten istese de. Dolayısıyla mümkün ki azimeti tercih etmek, hiçbir mahkemeye hiçbir zaman müracaat etmemektir. Şimdi şöyle bir soru sormak gerekir. misal, şu anda olmaz dersiniz de hiç de olmaz olmaz İslam devletinde yaşamıyoruz iki tane polis mümkün ki etraftan birilerinin bir ihbarıyla veya dünkü paralel yapı gibi daha ne yapılar var kim bilir devletin içinde Başka bir yapının bir uzantısı veya ne bileyim bize gıcık olan herhangi bir emniyet amirinin bir iş bir bürokratın başka bir hesabıyla iki tane polis gönderse, hepimizi suçlayacak bir şey bulsa, bulmalarına gerek yok oluştursalar, yapılmayan şeyler değil. E, uydurma bir bildiri yazsalar suç olacak şekilde gelseler buradan bulduk deseler efendim suç unsurları oluştursalar hepimizi mahkemeye götürseler götürdüler karakola. Orada ifademizi aldılar. Sonra dediler ki mahkemeye çıkartacağız. Savcılığa ifade vereceksiniz. Ne yapmamız gerekir? Ben mahkemeye çıkmam. Mahkemeye ifade vermem. Tavutun mahkemesi bu. Efendim ölürüm de mahkemeye gitmem. Onların hükümlerini ben kabullenmem. Dememiz şart mı? Gerekiyor mu? Gerçekten mahkemede ya ben derse gittim orada. Başka da bir halt işlemedim, ders dinledim. Ders dinlemenin hangi kanunda ne suçu vardır, efendim? Demek kendini savunmak gerçekten küfür müdür? Tavutun mahkemesinde mahkeme vermek, mahkemede ifade vermek küfürse o zaman karakolda ifade vermek de ne fark eder ki? mahkeme ile karakolun arasında bir fark mı vardır? Efendim? İkisi de tağutun görevlerini yapıyor. İkisi de aynı kanunlarla insanları tutuyor, denetliyor, yargılıyor. Evet. E, öyleyse öyleyse ne yapmak gerekir? Şimdi böyle bir durumda kimse demiyor ki mahkemede ifade vermek küfürdür. Mecburen gidiyorsun diyor. Seni polis zoruyla polis götürdü. Bu küfür değildir. Hatta haram da değildir. Sen iradenle gidiyor değilsin. Efendim Gücün de yetmiyor onlara tavır almaya. Polise tavır alırsan devlete tavır almış oluyorsun. Gücün de yetmiyor. Öyleyse şimdi askerliği de buna benzetiyorum ben. 20 yaşına gelmiş vatandaş devlet diyor ki niye 20 yaşına girdin sen gel bakayım seni hapse atacağım. hapse atar gibi atıyor seni bir kışlaya al sana gardiyan der gibi al sana komutan diyor yat bakayım sürün bakayım efendim tuvalette nöbet efendim yani memleketin namusunu korumak üzere askere gittiğini düşünen kimse kendi eşinin anasının namusunu koruyamıyor Sövdürmeden gün geçmiyor. Evet, böyle bir askerlik ne gibi aynen bir insanı mazlum olarak mahkemeye karakola hapse atmaları gibi. E, gücün yetiyor mu? ya bu Hanife de hapse atılmış, İbn Teymiye de hapse atılmış, Seyyid Kutuplarda ve sahirede. Hatta medrese Yusufiye diyoruz. İçimizde bu zulmü çeken kardeşlerimiz de var. Ee, yani biz onların büyük bir ecir içinde olduğunu düşünüyoruz. Bırakın günaha girmeyi. Allah için böyle bir zulme muhatap olmak. İşte <gülüyor> buna benzeyen bir şekilde mahkemeye çıkarılmak. Evet. Tabii ki İslam'ın hassasiyet gösterdiği hususlar vardır. Şeriatın taşlarını hiçbir şekilde oynatmamak vardır. Dinin şirk dediği, küfür dediği, büyük günah dediği hususlar. Onlar bir İkrah olmadığı müddetçe kimseye caiz olmaz. Evet. Olayları bu şekilde biraz tahlil etmek gerekir. Sözün özü odur ki Rabbimiz bizi hiçbir şekilde mahkemeye e, kendi rızasıyla müracaat edenlerden eylemez En güvenilir yol budur. Dolayısıyla kalk, altından kalkamayacağımız Zor imtihanla imtihan etmesin. Ama böyle imtihan olanları pis cehenneme göndermek yerine biz bu işin çözümünü oluşturmaya çalışmamız gerekir. Sivrisineklerle uğraşan insanlar bataklığı kurutmayı önemsemiyorlarsa bu sivrisinekle mücadelenin savsaklanmasıdır aslında bataklık orada olduğu müddetçe sen eline al bir tane sinek öldürücü oraya vur buraya vur yani sinekleri yok etmeyi düşün. Yani garibanlara mahkemeleri küfür demekten ziyade İslami mahkemeler nasıl oluşur? Bugünkü düzen ve düzenin kurumları nasıl yok edilir. Nasıl bunlarla mücadele edilir. Nasıl bir İslami devlete doğru gidilir. Bunun çözümlerini üretmeye çalış. Bunları bırakıp da işte şu küfürdür bu şudur demek ne kadar ilahi rızaya uygun olur. Peygamberler böyle mi yaptılar? Çözüm üretmeyip Mekke'deki zor şartlarla yaşayan insanlara bu küfürdür, şu küfürdür mi dediler. Söz gelimi, Bilal gibi Müslüman olan köleler, yani azat olma durumundan önce Müslüman oldukları sahipleri tarafından bilindiğinde onlara biraz da zulmetmek için putlarını temizlettiriyorlardı. Zaten görevi kölenin, efendisinin putlarına hizmet etmek, onlara temizliğini vesairesini yapıp yardımcı olmak. Şimdi peygamber bunlara bu yaptığınız küfürdür filan mı diyordu? Yoksa onları kurtarmaya mı çalışıyordu? İlk fırsatta her türlü bedelleri ödeyerek çok ağır bir bedeli olsa bile onlara bir çözüm ulaştırmaya mı gidiyordu? Yani oturduğumuz yerden fetva vermek kolaydır. Önemli olan tekrar edeyim çözüm üretmektir. Ve alimler için de esas bu gerekir. Evet. zarar büyükse zarardan zulümden sakınmak için hılfül fudul bazılarınca örnek alınabilir ama bunu bir fetva olarak ben değerlendirmiyorum ben mahkemeye gitmeyi ne küfür addederim ne de caiz olarak görürüm ben olayları tahlil ederim gerisi müminin kalbine kalmış. Böyle bir durumda kendisi değerlendirir. Ama eğer bir kimse çok mecbur olmadan mahkemeye gittiyse veya gitmeyi istediyse, bu kimsenin kefaret olarak tövbeyle birlikte yapması gereken iki tane görevi vardır. Bir, gayri İslami düzenin bir kurumundan dolayı girdiği günahın kefareti olarak o gayri İslami düzeni toplumda uygun olan her yerde eleştirmek, suçlamak, e, onun gayri insani ve gayri İslami yönlerini deşifre etmektir. İkincisi de İslami devleti işte nasıl oluşacaksa cemaat bazında, ümmet bazında e, oluşturmanın yoluna girmek bu yolda gayret sarf edenlere maddi manevi destek olmak veya o kervana kendisi de katılmak durumundadır. Yani suçun cinsinden olur ceza veya kefaret.